Radyo'ya hoş geldiniz. Bugün Özge, Miray ve Selen'le birliktesiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Nada'dan Miray ve Selen, Nada'yı oluşturan iki isim. E, bugün Haziran bizle değil, Berkin Elvan'ın e, cenazesi vardı. E, bu yayını aslında o günün akşamı yapıyoruz. Evet. E, Haziran yazık ki panga altında sıkıştı. Böyle bir durum var. <gülüyor> e, biz hep birlikte bugün Nada'nın yeni albümü Medusa'dan e, bahsedeceğiz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? <gülüyor> Ben Selen... Amiray. <gülüyor> <gülüyor> ne ikimiz kuzeniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve uzun yıllardan beri müzik yapıyorsunuz. Evet. Çok küçük yaşlardan beri birlikte müzik Ve, yapıyoruz. Evet, çocukluktan beri birlikte bir şeyler ürettiğinizi, melodiler çıkardığınızı söylüyorsunuz. Nasıl başladı bu süreç? Şarkı söyleyerek mi başladı yoksa bir eğitim mi oldu? Müziği çok seviyorduk zaten. Hı -hı. Yani çok müzik dinliyorduk küçükken de. Taklit ederek başladı işte Hı -hı. yani kendi dinlediğimiz insanları taklit ederek işte Sezen Aksu, Ajda Pekkan var. yani en böyle daha konuşamazken kasetlerimiz Hı -hı. var kendi sesimizi kaydettiğimiz. Sonrasında da devam etti biraz bizim ilişkimizin de şey temasıydı yani müzik genel olarak. Hı -hı. O güne kadar hep birlikteydiniz ve hani hiç kopmadınız değil mi? Yok yani hep beraberdik. ...yani çok küçük yaşlardan beri, doğduğumuzdan beri hep beraberiz. 2011'de Odayı çıkardınız. Bugüne kadar yer verdiğimiz ve çok sevdiğimiz bir albümdü. Ve şimdi de Medusa. Medusa üzerinde çok çalışılmış bir albüme benziyor. Hem müziklerinden sözlerine kadar, sizin kıyafetlerinizde her şeyine kadar. Ayrıca albüm de şu an önümüzde. Biraz ilk albümden ve sonra Medusa'nın nasıl evrildiğinden bahsedebilir misiniz? Oda aslında adı gibi yani daha çok Selen'le odaların içinde yaptığımız <gülüyor> bir albümdü. Daha kapalı olduğumuz, kendi içimize kapandığımız bir albümdü. Sonra 2 yıl mı geçti? 2 yıl evet. sonra Medusa çıktı. O yüzden Medusa'nın enerjisi, her şeyi çok daha farklı diye düşünüyorum odadan. O da çok daha içe dönük... Daha karanlık bir albüm. Bir de ilk albüm, o da ilk albüm daha zor bir süreçti bizim için onu hı hı. çıkarmak. Hani bütün o zorlukları tek tek öğrenmek, onları nasıl aşabileceğimize dair çözümler hı hı. üretmek falan. Medusa'da daha nettik yani ne yapıp ne yapmayacağımıza, hı hı. Hani nerede ne kadar bir şeyleri direteceğimize, nerede Geri çekileceğimizi falan daha iyi kestirebildik yani. Hı hı. Sanki iki albümde de ama böyle fantastik şeyleri işte bu albümde mitolojiden e, evet. beslenenini söylüyorsunuz. Bu tarz şeyleri seviyorsunuz herhalde kıyafetlerinizden işte sözlerinize kadar öyle evet. bir his. E, yani biz dünyanın fantastik bir yer olduğunu düşünüyoruz zaten. E, amacımız da o bağı hatırlamak ve onu Hı -hı. kurmaya devam etmek. Hı -hı. Bir de hikayeler hep aynı gerçekten mitolojik hikayelerle Hı -hı. hani toplumsal hikayelerde bugün yaşadığımız şeylerde Hı -hı. çok farklı şeyler değil. Evet, albümde böyle mesela ilk albümümüzde 12 tane kart var. Biraz tarot kartlarına benziyor evet, herhalde. Evet, onu, onu ondan biraz ilham aldık tarottan. Hatta Hı -hı. yani tarot Destesini bilenler anlayabilir. Hani işte Hı -hı. mesela altıncı kart Aşıklar kartıdır. Bizde Hı -hı. de aşk şarkısı var orada filan. Ee, tek tek bu kadar ince ince gerçekten tabi e, Tabii tabii. Birinci Hı -hı. şarkı yolcu Joker Hı -hı. işte o da insanın yolculuğunu anlatır filan. Evet yani e, Tarot'tan esinlendik. Hı -hı. E, yani hikaye anlatan her şey den etkileniyoruz. E, ve genelde de zaten benzer şeyler anlatılıyor. Yani sonuçta insanın ee, ...evrimini ne şekilde geçireceği ortada aslında. Bütün bilgi açık aslında. Biz de onu tekrar ediyoruz hı hı. bir şekilde. Ee, birazdan Medusa ile devam edelim. isterseniz Medusa'dan iki şarkı dinleyerek... ...bu arada bu yayını Açık Radyo'nun 15-23 Mart arasında süren Açık Radyo şenliği kapsamında yapıyoruz. Biliyorsunuz Açık Radyo dinleyici destekleriyle ayakta duran, yürüyen bir radyo. Bizim programımızı ve diğer programları da seviyorsanız Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Nasıl derseniz 343-4141'i sabah 10 ve akşam 20 arasında arayarak katkı sunabiliyorsunuz. Şimdi adı adını veren Medusa ile ve ardından Gece Düşü ile devam edeceğiz. Düş, Necede teli yılanların acı dili hem ifritsin hem de peri lanetin gecelerinde yara. Mehtusam. Saçının binlerce teli, yılanların acı dili Hem ifritin hem de peri, lanetin gecelerinde yara Meydusa Küllerin içinde biri yanıyor deli gözleri Taşa döndü gövdeleri, intikamın yüreğinde yara Meydusa Çalın binlerce teyli yalan yarıcı deli hem ifritim hem de perînametin gecelerinde yara. Ma me tusan Buna da deyince önce bir anlamı sizin röportajlarınıza da e, baktık. E, Sankrisçe Sankris San içsel ses ve Sırpça umut İspanyolca hiçlik demekmiş. Evet. Bilerek seçtiniz herhalde değil mi? Yani Sanskrit yani... dilinde e, evrenin doğduğu ilk titreşim. Hı -hı. En basit cümle halinde söylersek ilk Hı -hı. titreşim olarak geçiyor. Biz de açıkçası Sırpça'da umut olduğunu sonradan öğrendik. Hı -hı. Biz daha çok o ilk titreşimin devamı olsun diye Hı -hı. ...bu ismi koyduk. Nasıl ilişkiniz var mitolojik hikayelerle? Ee, yani Medusa'yı da albümün hatta adına koyacak kadar... Hı -hı. ...ve onu bir şarkı yapacak kadar herhalde etkilenmişsiniz. Evet. Ee, aslında hiç e, böyle mitolojik bir albüm yapalım... ...ya da mitolojiden yola çıkarak Hı -hı. konsept bir albüm olsun falan gibi bir karar vermedik. Yani hani ikimiz de mitolojiyle ilgileniyoruz, okuyoruz Hı -hı. zaman zaman ama... ...öyle bir karar vermedik. Bir şekilde şarkıyı bir yere kadar yazdık Medusa'yı... ...ilk yazdığımız şarkılardan biri... Hı -hı. Biraz yazdık ve sonrasında bir anda aklımıza Medusa lafı geldi ve bütün Hı. o yazdığımız şey de onun ağzından söyleniyormuş gibi Hı. o Medusa kelimesiyle bir şekilde canlandı gibi Hı. bir şey oldu ve onun üzerine e, öyle bir yolda gittik e, önceden düşünülmüş bir şey Hı. değildi. Evet. Diğer sözler nasıl oluşuyor üretim sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ee, Gerçekten de, demin dediğiniz gibi evren üzerine ya da genel olarak <gülüyor> e, her şey üzerine düşünmelerinizden yani yoksa belli bir konsept üzerine mi gidiyorsunuz? Aslında albüm özellikle sizin de albüm tanıtımlarında ya da yaptığınız röportajlarda karanlık bir albüm olduğu söyleniyor. Belki gerçekten <gülüyor> karanlık bir sound'u var ama <gülüyor> çok da umutsuz bir albüm değil aslında. Değil, evet. evet. Değil. Yani o da belki daha karanlık Daha karanlık. Yani ki o da umutsuz bir albüm değil bence. Ee, yani nasıl oluyor? Ee, genelde bir şey oluyor sanki bir resim oluyor yani neyle ilgili evet. yazacağımıza karar vermiyoruz baştan bu şarkı Hı -hı. şununla ilgili olsun bununla evet. ilgili olsun diye Aklımıza bir resim geliyor onu tarif ediyoruz birbirimize Hı -hı. Evet Bir melodi oluyor genelde Aynen öyle yani ya da ne bileyim birimiz bir yerde bir şey okumuş oluyoruz falan hani genel olarak bir araya gelip konuşmaya başlıyoruz bir serbest çağrışım Hı -hı. süreci oluyor Sonra da zaten kendiliğinden akı veriyor her şey yani Hı -hı. çok zor olmuyor açıkçası Böyle, bir şarkı yazmak. Bu sözlere uygun giyiniyorsunuz aslında ilk albümde <gülüyor> de vardı. Kırlarda koşuyorsunuz el ele tutuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu halde suya girdiniz. Evet, çok güzel sonunda. fotoğraflarınız var. Teşekkürler Zeynep Özkan'ca çekti fotoğrafları kostümde Milenna'ya yaptı. Hı -hı. E, suya girmeyi planlamamıştık. <gülüyor> Suda sonlandı <gülüyor> Evet acaba suya mı girsiniz gir, Hadi girelim falan diye böyle bir En son onu orada bitirdik Bir yani. <gülüyor> <gülüyor> yandan da müzikle çok iyi uyuşuyor Yani öyle bir müzik evet. e, Herhalde öyle bir imajla düşünebiliriz e, evet. Gibi Peki dinleyenler de bundan sonra bakmak isteyecekler Hem albümün kapağına ya da Daha klip ama çekmedin sadece kısa bir tanıtım oldu Çektik montajıyla o meşgul olmaktayız şu anda evet, İnşallah yakında Ne bu sonun olacak Gökler Gökler'in klibi olacak <gülüyor> Harika ee, Siz böyle sinema eğitimi almışsınız Biraz bahsedebilir miyiz Neler yaptınız daha önce Ben Bilgi Üniversitesi'nde FTV okudum Sinema Hı. Televizyon Ben Galatasaray'da sinema televizyonu Hı. okudum Şu an sadece müzik var herhalde ya, Sinemayla hiçbir sinema filminde çalışma fırsatımız olmadı ama Hı. Bir takım setlerde çalıştık evet. Çeşitli setlerde ama Hiç memnun kalmadık Mutsuz evet. olduk çok <gülüyor> olduk ama yani yine uzunca bir süre çalıştık aslında. 3-4 yani sene. Evet. Ee, yani ara ara da olsa freelance da olsa. Okul zamanı genelde. Evet. Hı -hı. Ee, şu anda yani kendi kendimiz için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da arkadaşlarımız yani gerçekten yaratıcı fikirleri olan insanlar için. Hı -hı. O kadar giriyoruz. uzakta değiliz aslında yine. hani tabii, tabii, e, Kendi kliplerimiz işte hani kamera önünde ya da arkasında. E, kendi... ...arkadaşlarımızın ya da bizim NADA için yapılan projelerde Hı -hı. oluyoruz. Evet. Bayağı tanınan bir grupsunuz. Aslında konserlerle veriyorsunuz ama müzisyen olarak yaşamak, bir şeyler yapmak mümkün mü? Ne dersiniz? Hmm, ne anlamda? Yani, ee, yani hayatınızı devam ettirmek. devam ettirmek anlamında. Ee, çok zor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mümkün değil bence. Mümkün değil yani <gülüyor> biz e, hep... E, birlikte başka şeyler yaptık başka bıraksız işlerle bıraksız bıraksız. uğraştık. Gibi. Evet, ee, işte olabildiğince şey yani oradan da kendi alanımıza uygun, kendi ilgi alanımıza uygun şeyleri seçip olabildiğince az sevmediğimiz şeyle uğraşmaya çalıştık. Hı hı. Ki onda da aslında başarılı olduk yani. Şimdi evet. hani atıyorum 3 sene önce e, bir şekilde kabul etseğim bir sürü işi Şu anda reddedebiliyorum yani. Hı hı. Çünkü işte dediğim gibi yani ona göre bir düzen oturtup ona göre devam edebiliyorsunuz bir yerden sonra. Biraz onu da deneye yanıla öğreniyoruz. Evet aynen Hı. öyle. Ama kesinlikle yani sadece müzikten yaşamak gibi bir şey... Söz konusu değil. <gülüyor> e, i̇ki şarkı daha dinleyelim mi albümden? Hatta Gökler demiştik. Evet. E, Gökler ve Gılgamış'ı dinleyeceğiz yine Nada'nın Medusa albümünden. Albüm 9 şarkıdan oluşuyor. Çok kalabalık e, bir ekiple birlikte hı hı. yapmışsınız. Bu arada WePlay etiketinden evet. e, çıkmış. Her şeyi çok güzel gerçekten. E, Gökler'i ardından da Gılgamış'ı dinleyelim. Sonra Nada ile devam edeceğiz. ve Çınla yaz edirler gölgesinde Karanlık geçer derimin her hücresine Kapı eşiğinde akrepler bekliyor Kahramanlar sonsuz hayat peşinde NADA'dan Miray ve Selen'le birlikteyiz. Medusa albümünü ağırlıkla dinlemeye devam ediyoruz. NADA'nın yakın zamanda çıkan e, albümü V-Play etiketiyle çıktı. Siz de internetten ya da CD formatında e, edinebilirsiniz eğer sevdiyseniz. E, bu arada Cumhuriyet'teki röportajınızda biraz masalsılık demiş e, masallardan etkileniyor musunuz? Hı -hı. Öyle bir şey var mı kafanızda? Yani etkileniyor. Daha düşsel evet. şeylerle yani evet etkilemiyoruz. Bağınız var mı? Neler okuyorsunuz, neler dinliyorsunuz bu arada? Bu aralar mı? Genel anlamda. Genel olarak? Genel olarak yani... Game of Thrones mesela seviyor musunuz? <gülüyor> beni çok sarmadı açıkçası. Ee, ben seviyorum. <gülüyor> e, neler okuyoruz? Ya işte e, mitoloji gerçekten okumaktan hoşlanıyoruz. Hatta Gılgamış parçasını da e, Gılgamış destanı var yurt yayınlarından çıkan bir tane Hı. o o kitaptan çok etkilenerek e, yazdık mesela onlardan bir tanesi e, genelde okuduğumuz şeyler e, daha işte farklı sanatların işte resim müzik yazı şiir hepsinin bir araya geldiği şeyler oluyor yani Hı. değişerek. ...bir yandan politika da yapıyorsunuz... ...aslında aktifsiniz... ...kadın hakları konusunda da aktifsiniz... ...radikaldeki bu arada... röportajınızın başı... ...Medisson'un yaşadıkları bir kadın hikayesi... ...diye çıktı... ...neler yapıyorsunuz... ...eylemlere gitmek, aktivist olmak... ...gibi şeyler konusunda... <gülüyor> ...yani zaten artık eylemlere gitmeyen herhalde... Evet, <gülüyor> yoktur, ...yoktur yani... <gülüyor> <gülüyor> ...evde oturmak hani... ...çok Hı -hı. zor bir şey haline geldi... ...gidememek... Ee, daha çok e, herhalde yine müzik içinde yaptığımız şeyi yaparak e, nasıl tepki verebiliriz diye düşünüp bunun üzerine Hı -hı. E, bir şeyler yapıyoruz Kızçeler diye bir grup kurduk Hı -hı. E, yakınımızdaki Hı -hı. dostlarla birlikte Muhteşem bir isim bu arada Kızçeler <gülüyor> <gülüyor> Sizden mi çıktı? Ee, e, bir arkadaşımız bize Kızçe Hı -hı. diyordu aslında bu grubu kurmamıza da sebep Hı -hı. olan kişi çok güzel sesi olan Hı -hı. bir arkadaşımız e, Onun üzerine Kızçeler adıyla yola çıktık Hı -hı. Ee, bir 10-15 kişi falan kaç evet. kişi var bilmiyorum sürekli Hı -hı. değişiyor çünkü sayı ee, Katılabilenler katılıyor Hı -hı. Türkülerin sözlerini değiştiriyorsunuz Evet gezi Hı -hı. için yapılmış bir şeydi aslında Hı -hı. geziden sonra ne yapabiliriz diye yani Gezi'nin moral ekibi olarak Hı -hı. E, türkülerin <gülüyor> sözlerini geziye uyarlayıp Böyle bir şey yaptık bir 4-5 şarkılık bir repertuarla birlikte Hı -hı. Başka bir yerlerde çıkıyor musunuz? Yani mesela en son e, Mimarlar Birliği'nde... Mimarlar Odası'nın e, şeyinde e, bir kadınlar günüyle ilgili bir kokteylinde çıktık. Kartal'da bir kadınlar günü etkinliğinde çıktık. Evet. E, 9 Mart'taki Kadıköy Büyük Mitingi'nde çıkacaktık. O, ama orada e, erkek müzisyenleri sahnede istemedikleri için... E, ...her ne kadar bir kadın hareketi gibi görünse de aslında... E, önemli olan evrensel bir şeyin parçası olmak. O Hı -hı. yüzden e, onları reddedip çıkmadık. E, ama e, yani bizden destek isteyen, bizim olmamızı isteyen insanların yanında olmaya gayret ediyoruz. Biz de çok zevkle Hı -hı. bulunuyoruz. Peki nada tarafında kaç kişisiniz? Ee, yakın zamanda konserleriniz olacak. Onlardan da bahsedelim. 10 Nisan'da Ankara'da... Ankara Noxus'tayız. Noxus'ta 16 Nisan, 18, 18 Nisan'da da... Bronx'tasınız. Bronx'ta, İstanbul Bronx'tayız. Evet. Kaç kişilik bir ekip göreceğiz? Ya da elinizde bir enstrüman olacak mı? 6 <gülüyor> e, kişiyiz Hı -hı. sahnede. E, kıyafetler iki vokal. olacak mı bu arada? Onu da Daha kıyafetler yapmadık aslında. Kıyafetler bunu, olmayacak. Bunu düşünmemiz lazım. <gülüyor> Ya, <gülüyor> kara kara düşünmeye başladık bunu ne giyeceğiz diye <gülüyor> Vokal dışında sahnede bir şey çalmıyorsunuz değil mi? Çalıyoruz aslında Hı, birkaç mı? şarkıda gitar, e, melodika, Hı. glock gibi bir takım Hı. oyuncaklar Hı. <gülüyor> oluyor e, Genelde ikimiz işte vokal yapıyoruz Bass var sahnede, davul var, e, violonsel var, elektro gitar var Evet Özellikle İstanbul'da olanlar için tekrarlayalım. 16 Nisan. 18 Nisan. Nisan'da, <gülüyor> <gülüyor> 18 Nisan'da. 18 Nisan'da Bronx'ta olduğunun. Böyle diğer ekip üyelerinle paylaşımlarınız nasıl albüm sürecinde? Yoksa daha çok sizin kafanızdan mı çıktı? Biz aslında Selan'le birlikte yazıyoruz şarkıları. Hı -hı. Ondan sonra grupla bir araya gelip düzenlemelerini Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Yine o şekilde oldu. İkimizin e, bir takım fikirleri, sözleri vardı. Hı -hı. Bir araya gelip onları düzenledik. Özellikle Hı -hı. Yasemin, e, violonsel çalan e, ve Rami, Hı -hı. gitaristimiz. Dördümüz bir araya gelip... Ee, evet. Şarkıların üzerine çalıştık katkıları çok fazla yani Hı -hı. çok birçok melodiye birçok fikir evet. aynı zamanda Herhalde içinize Sinan bir albüm olmuştur çünkü dinlemesi çok keyifli evet. ve prodüksiyon olarak da oldu <gülüyor> evet. evet. İçimizin evet. seni gerçekten Çok güzel teşekkür uzun ]iniz. bir teşekkür listeniz var <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi yolcuyla devam edelim tamam. Araya bir farklı bir şey katalım dedik Nina Simone'dan Baltimore çalacağız Sonra da yavaş yavaş programı kapatacağız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 Olmaya hep hazır, hep bayrak taşır Ruhumuz hayatta kaybeden olur mu? You're chasing Don't sell your soul You're seeing your wrong Been your washes die my up One request. Oh, we'll do, we'll do Baltimore. We'll do Baltimore. <laughs> free Hook 'er on the corner Die. A I'm go. ne birlikteyiz, programın yavaş yavaş sonuna geldik demiştik, ee, konserler olacak herhalde, yaz dönemi de var hatta belki biraz daha artar konserleriniz. Evet, ee, evet. Bu sırada müzikle ilgili bir şeyler yapmaya devam edecek misiniz, yoksa biraz albümün hani, zevkini çıkaralım mı <gülüyor> diyorsunuz? <gülüyor> ee, belki ederiz, bilmiyorum, <gülüyor> yani bir yandan yeni bir şey yapmak her zaman çok zevkli. Hı -hı. Ee, Bilmiyorum ortalıkta çok ilham verici yani aslında hayat şu aralar. O yüzden belki de yeni bir şeyler yapmaya başlarız bile hemen. Çok Hı -hı. farklı bir proje çıkabilir mi diyorsunuz? Olabilir ya her an her şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gizemli kadar <gülüyor> <Ben> kurayım. <gülüyor> gerçekten bilmiyorum. Hani ondan. Peki siz dinleyenlerden ya da albüm dinleyenlerden aldığınız geri dönüşler nasıl bu arada? Çok güzel tepkiler aldık bu Hı -hı. albümle ilgili. Gerçekten çok fazla seveni var belli ki. Hı -hı. Ee, daha ufak şu... bir kitlesi vardı sanki ilk albümün evet. değil mi? Ee, hala da yani aslında yeterince henüz duyuramadık, henüz yeterince tanıtamadık albümü. Hı -hı. Ee... Kliple de belki biraz daha fazla insana ulaşabilir. Evet. Hı -hı. Ee, ondan sonra daha çok duyulacağını düşünüyoruz. Hı -hı. Bu arada buralarda bu tarz klipler yani çok yapılmaz ve dediğim gibi üzerinde uğraşılmış. Nasıl oldu o yani? Bu işte kostümünden makyajına, Hı -hı. E işte o dediğimiz suya kadar, Hı -hı. Bu <gülüyor> klip tan tanıtımınıza kadar herhalde çok güzel bir şey bekliyor bizi. Nasıl yaptınız bu prodüksiyonu? Ee, yani şöyle bir şansımız var bizim. Etrafımıza çok fazla yetenekli, yakın dostumuz var. Hani normalde Hı -hı. beraber yiyip içtiğimiz, vakit geçirdiğimiz Hı -hı. insanlarla hadi şunu yapalım dediğimizde Hı -hı. herkes çok... E Bazen obsesifçe işini hmm. yapma konusunda iyi, <gülüyor> böyle uğra uğraşmayı seviyor. O yüzden herkes böyle bir araya gelip bir şey yapmaya kalktığında gerçekten bizi de şaşırtan hmm. güzel işler çıkabiliyor. Ee, Biraz öyle yani yaratma arzusu olan insanlarla bir aradayız. Sizler sinemacısınız. <gülüyor> evet bir de yani hayal etmek kolay. Hani Hı -hı. benzer dili konuşabiliyor herkes. Herkes birbirinin işinden az buçuk anlıyor falan. Hı -hı. O yüzden ortak dil konuşmak, ortak hayali nasıl kuracağımızı bakmak falan. Onlar çok Hı -hı. zor olmuyor yani bir araya gelince. Evet yani Hı -hı. etrafımızdaki herkes müzik yapmıyor da olsa herkes çok müzik dinliyor. işte evet. herkes sinemayı çok seviyor falan. Hı -hı. O yüzden bir araya gelip... Fikir bulmak en işin en eğlenceli kısmı oluyor aslında. Hı. Peki bu kadar işte mitoloji, fantastik dünya bunların ya da masalsı dünya içinde olup bu tarz bir şeyler yapıp gerçekle de bu kadar gerçeğin Hı -hı. içinde de yani olmak nasıl bir Hı -hı. <gülüyor> duygu? Yani aslında gerçeğin en büyük referansı yani mitoloji, bizce, mitoloji. Evet Hı -hı. çünkü aslında çok sembolik bir dille kısa bir öyküde çok büyük bir hikayeyi anlatabiliyor Hı -hı. ve hepimize için ortak olan bir şey anlatıyor. Hı -hı. Ee, o yüzden e, tam da aksine yani bu mitolojiyle olan o ilgi işte onun olan bağ şu müziği yapıyor olmamız bile aslında bizim en gerçeğe tutunma çabamız. Yani bütün Hı -hı. bu illüzyonun içinde bütün bu Hı -hı. hayat dünya denen karmaşanın içinde asıl özü gerçeği Hı -hı. E, tutma çabamız diyebiliriz. Evet albümden iki şarkıyla kapatacağız programı. Yaz kış 6 numaralı şarkı ve son şarkı belki de hı hı. söylemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Konser için ben çok heyecanlıyım. Evet. <gülüyor> Biz de heyecanlıyız. <gülüyor> Konserler gerçekten çok güzel geçiyor bence evet. yani. Başka bir enerji oluyor ortamda Kesinlikle. o yüzden. Evet Canlı herkesi konsere bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> 18'inde. <gülüyor> 18'inde Bronx'ta, onun da Ankara'da, Noxus'ta. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz Biz çok teşekkür için. Ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, Programın başında da söylemiştik Açık Radyo şenliği kapsamında yapıyoruz. Eğer Açık Radyo'ya destek olmak isterseniz bu dönemde herkes çok mutlu olacak <gülüyor> bizler dahil. Yayın masasındaki arkadaşımız Volkan'a da teşekkür ediyoruz ve sizleri Nada'nın yaz, kış ve belikte şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. İyi geceler.